305'ten devam ediyoruz. Şimdi geçen hafta kaldığımız yer şudu yani. Yolcunun aşacağı yol. Bunca tehlikeleri olan bir yol ama iki adımdan fazla değil ki. Geçen hafta orada kaldı. Evet. Şimdi oradan devam ediyoruz. Ne oldu şimdi? Bir hafta geçti mi geçmedi mi? <gülüyor> yolcu var. Aşağıca yol var ve bu yollar tehlikeli. İşte yol mürit aşağıca yolda tarikat. İşte bu yollar bir hayli tehlikeli. Bunlar tehlikeli ama eğer kolaylaştırılırsa iki adımdan da fazla değil. Şimdi insan gerçek olarak kendi varlığını idrak edemezse daha yani bu işe baştan böyle ikili olarak başlarsa bu yol uzar gider. Çünkü ötelerde bir Allah'ın varlığını kabul etmiştir. Ayrıca kendi varlığını kabul etmiştir ve bu iki varlık arasında küçük varlık diyelim büyük varlığa kavuşmak için bir yol olduğunu tahmin etmiştir ki başka türlü olmaz zaten. Bir geçit olduğunu düşünür. Ve bu iki varlığın arasını birleştireceğim diye bir ömür boyu uğraşır. Ki işte bu vehim hükmünde olan bir oluşumlu ve bunun neticesinin hasıl olması mümkün değil. Çünkü zaten ortada o varlık kendini var zannettiği varlık yok ki onu yok etmeye çalışsın. Olmayan bir şeyin yok olması mümkün mü? Şimdi şunun iki varlık var. İki varlık var zannediyor varlığın bir tanesi ama aslında kendisi yok. Ama beşeriyetiyle enaniyetiyle, nefsaniyetiyle kendini var zannediyor benim yükümün altında yaşaması dolayısıyla. O zannetmesinin ortadan kalkması o şartlar içerisinde mümkün değil. Ancak kendisine ve tevasa bil hakkı hükmüyle yaşayan birisi geldiğinde ona diyecek ki sen evvela bu düşünceyi sök at. Çünkü bu yol yol değildir, varmaz, sonunu getiremezsin. Epeki ne yapacağız? E, kısaltacağız yolu. O zaman bahdetin e, oluşması için ikilikten kurtulmak lazım. İlk yapılacak şey bu. İnsan o düşüncede de öyle değil mi? Hakka yani, varacağım, hakka varacağım, hakka varacağım düşüncesi ve hüsniyeti içerisindedir. Ancak sistem yanlış olduğundan, evet birçok şeyleri atmıştır, ikiye indirmiştir ama, yani kesretten kurtulmuştur, yine bir aşamadır ama yine ikilik vardır. Kendi varlığını kabul ettiği müddetçe hakkın varlığını müşahede etmesi mümkün olmaz. Çünkü en büyük perde kendisi işte. Ayının arınması, kendinin ortadan kalkmaya doğru gitmesidir. İşte kendi yokluğunu idrak ettiğinde, ilim olarak bunu anladığında bakıyor ki, hakkın ortadan kalkması mümkün değil, o zaman ben diye kabul ettiğim benliğimin ortadan kalkması gerekiyor. İşte birinci adım bu. Kendi varlığının yokluğunu idrak etmesi evvela. Ondan sonra ikinci adımda kendi varlığının, hakkın varlığı olduğunu idrak etmesi ve hayatını o sürdürmesi. Şimdi bunun bir tanesi ilmel yakın. Evvela ilim olarak yakınlaşmak. Ondan sonra adımın birine atması aynel yapıyor. Yani birinci adım aynel yap. İkinci adım ise hakkal yakındır. Tekrar tekrar. Bir adımı zahiri varlıktan geçmek, ömür adımı hakiki varlığa erişmek. Yani etrafta görmen ve kendi de dahil olmak suretiyle zahirde görünen her şeyden geçmek. Her şeyden geçmek derken bunları bir tarafa at, onları bir tarafa at demek değil. Yani onların varlıklarının kendilerine has bir varlıkları olmadığını idrak etmek. Bütün varlık hakkın varlığıdır. Hükmünü yaşamak. İşte varlıklardan zahirden geç demesi bu. Öbür adımı da hakiki varlığa erişmek. Yani hangi varlığa erişmek kendine erişmek ötelerde olmayan olana erişmek işte işte hani kendinden kendine sefer ederler ya bildiği bu yani kendinden kendine sefer ediyorsan eğer sefer diye bir şey yok ortada tamam bu seferden kasıt Düşünceni değiştir, idrakini değiştir demek. İşte birinci de birinci adımda kendini tanımak, ikinci adımda da birinci adımda kendini bulmak, ikinci adımda da kendini tanımaktır. İşte bu ikinci adım ömür boyu sürer yalnız bunun sonuna da erişilmez. ikinci adımın sonunda da erişilmez. Hani astronot çıktığı zaman Neil Armstrong neydi, neydi şey? o ayak, ayak pasak hani bu bir küçük ne adımdır neydi? ama yani bana göre bir küçük adımdır ama dünyaya göre yani dünya yaşantısındaki insanlara göre az adım değil yani büyük adım. Yani e, dünyadan aya bir adım atmak yani kendine göre ilk attığı adım küçük bir adım ama işte aslında bu da öyle diyor. Burada bir adımdan bahsediyor ama kolay kolay aşılacak gibi olmayan bir adımdır. Tabii. Ama olmayacak, katliyetle olmayacak bir işte değildir. Yeter ki sistem bilinip de, güzelce bilinip de geriye yerine getirilsin. Yoksa o kadar uzak bir şey değil. Uzun bir şey değil. Bu görüş yerinde toplulukla ayrılık aynı şey. İşte kendine geçtiğinde toplulukla ayrılık diye hüküm kalmıyor ki ortada zaten. Yani bir yerde topluluk var, bir yerde ayrılık var. İki topluluk, iki grupluk değil. Tek varlığın kendi kendindeki isimleri ortaya çıkarması ve onları seyretmesi hükmü. Toplulukla ayrılık aynı şey oluyor. Yani diler fiiller aleminde kendini seyreden, bilen sıfat aleminde kendini seyreden. Sıfat aleminde seyretmesi topluluk hükmüdür. Fiiller aleminde yani kesret aleminde seyretmesi de çokluk hükmüdür. Ama ne diyor arkadan da? Çünkü tek sayı, bütün sayılara yayılmış, bütün sayıları meydana getiren de o. Her şey vahit, birden meydana gelmiyor mu? İşte neticede hepsi o birin birileri, o birin birileri derken de ayrılı kükrü olarak değil tek tek gücün kendinde seyretmeyi dilemesi, kendindeki hünerlerini ortaya çıkarması sen birliğin ta kendisi olan topluluksun sen çokluk halinde zuhur eden birsin Değil mi? Daha nasıl söylesin? Sen birliğin ta kendisi olan topluluksun. Yani e, fiil evet, fiil olarak, madde olarak sende el, ayak, yüz falan bir sürü şeyler var. Ama bakıldığı zaman sen bir olarak gözüküyorsun. Birimsel bedeninde böyle olduğu gibi, bütün alemde de böyle. Aylar, yıldızlar, güneşler, yedikat, göç, diye dağılmış gibi görünüyor. Ama aslında hepsi bir, bir varlık, bir alem. Ayrıca sen çokluk halinde zuhur eden birsin, işte zuhura gelmişsin, kendine değişik isimler verme suretiyle sen kendini çok gibi zannettirmişsin, ama aslında bütün bu görünen çokluk senin birliğinin ifades. Cüzii alemden geçip külli aleme varan kişi bu sırrı bilir. İşte fiiller alemindeki yaşantıdan yani cüz'iyet olarak e, tasavvur ettiği yaşantıdan alemin külli bir varlık olduğunu idrak edip de bu yaşantıya geçen kişi bu sırrı bilir diyor. Yani adımların nasıl adım olduğunu bilir diyor. Soru 4. <gülüyor> Yolcu nasıl kişidir? Yola giden kimdir? Kime tam ve kamil kişi değil. Yolcu, yol ve kamil kişi. Üç varlıktan bahsediyor. İşte yolcu dediği yukarıda da denildiği gibi hani intisap eden müntesip mürit. Yolda tarikat, kamil kişi de o yolda Kemal-i Eren, Mürsiydi, Kamil Bir de Yolcu kimdir dedin Yolcu Yola düşen ve aslından Haberdar olan kişidir İşte bu ifade çok Heh, İnsan e, Kendini bir yolda Gittiğini zanneder Fakat aslından Haberdar değilse Elinde pusulası yoksa bir şey mümkün. bilmiyorsa o karma karışım yollara girer çıkar ama hedefini bulması mümkün değil. Eğer elindeki harita doğruysa, pusulası da doğru gösteriyorsa işte o bilinçli olarak gider. <gülüyor> ne diyorsun çünkü yolcu yola düşen aslından haberdar olan kişidir. Yani aslının ne olduğunu bilerek yolda giden kimse Burada yol derken iki varlık arasındaki yol demek ki buradaki yoldan kasıt bilgidir. Yani kendinin tanıma bilgisidir Tarikatta e, verilen bir bilgi. Ha, tarikat evet. düzeyindeki bilgi? verilen bilgidir. Yalnız tarikat düzeyindeki bilgi derken gerçek tarikat ifadesinde olan bilgilerdir en azından ilmenni Çünkü görüyoruz ya bazı yani bir çok topluluklar var, birçok birimler var. İşte tarikat hükmünde gibi gözüküyorlar fakat yapılan şeyler daha henüz o hükümde değil. Ancak fiiller alemindeki görüntüleri biraz daha koyulaştırıyorlar, biraz daha arttırıyorlar. O oluyor. Gerçek tarikat hükmü Esma alemi düzeyini bilmektir. Çünkü orası yol ya. Orta mahalle. Yol orasıdır. Işte, esma fiiller alemiyle sıfat alemi arasındaki orta yer yoldur işte. Tarikat da buranın hükümlerini anlatır. Eğer buranın gerçek hükümlerini anlayamıyorsak sadece fiiller alemi bilgisiyle hayatımızı sürdürüyorsak o da en üstü tarikat değil şeriat hükmüdür. Şeriatın da zahiridir yalnız. Şeriatı deyip kesip atamayız. Şeriat başka şeydir çünkü gerçek şeriat. İşte yola düşen ve aslından haberdar olan kişidir. Yani en azından kendi varlığının hakkın varlığı olduğunu ilim olarak bilmesi ve bu bilgisini gerçek yöne döndürmek için yaptığı çalışmalar yol hali sayılır. Evet, evet. Yolcu, yoldaki konakları çabucak geçen, dumandan arınmış ateş gibi varlığını yakıp arınan adamdır. Konaklar dediği işte, hani belirli hükümler vardır, işte şuraya gelirsen bu olacak, bu olacak falan diye bunlar üzerinde fazla eğlenmeden... Hemen bunları geçip dumandan arınmış ateş gibi varlığını yakıp arınan adamdır. İşte varlığını yakması rehin hükmünden çıkıp gerçek hayatını sürdürmesi. Gerçek benliğini bularak hayatını olandan sürdürmesi. Şöyle bil ki yolcunun yol alması, aybı noksanı bırakarak imkan aleminden vücub alemine gitmesidir. Bu da manevi bir yolculuktur. Şimdi burada öyle bir mesele var ki meseleler var ki hepimize ters gelen meseleler var. Şöyle bil ki yolculuğun yol alması ayıbı noksanı bırakarak imkan aleminden vücut alemine gitmesidir. Bu da manevi bir yolculuktur. Hani birbirlikte de geçti. İyilikleri terk edecek, kötülükleri terk edecek, iyilikleri de terk edecek bir kasaj orada. Şimdi burada öyle bir noktaya dokunuyor ki birçok kitap yazarları bu noktaya dokunmamıştır. Başka yönlü, yani tek yönlü daha ziyade avam düzeyinde kimseler de okuması muhtemel olduğu için geneldeki kitapları pek bu yönlere dokunmazlar. değinmezler. Özel olarak sohbetlerde anlatırlar. Ama yapılması mutlaka gerekli olan işlerden bir tanesi ve de mutlaka yapılması gerekenlerden bir yerdir. Eğer bunu yapamazsak bu idraki e, kendinize yaşayamazsak, taşıyamazsak gerçekten kendimizi tanımamız mümkün olmaz. Aybı ve noksanı bırakarak diyor. Şimdi aybı bırakmak var. Noksanlığı ve aybı <gülüyor> bırakmak var. Bir de bunları görmemek var. Şimdi bırakmak, kendi varlığımızdan bırakmak, çıkarmak. Diğeri görmemekte, karşıda olan ayıp, günah falan gibi şeyleri de çıkarmak. Yani, ha, yani ayıp diye, noksan diye, kusurlu diye, günah diye bir şeyi göremez hale gelmek. vela bunu ayıplar. Eksik görür falan diye bundan da çekinir. O görebilir. Çekinmeden çekinmeden çekinir. O görebilir. Ha. Ama biz de o düzeydeysek biz de görürüz. Ama kendinizi gerçek tanıma yolunda eğer hareket ediyorsak, çalışıyorsak artık karşı tarafta ayıp, noksan, kötü, yanlış iş yapılıyor diye bir şey. Ha o diyebilir tabii onun idrakidir ve geçerlidir onun konuşumu doğrudur ama biz idrakimizi o yerden yükseltmeye çalışıyorsak artık ayıp diye noksan diye kusurlu kusurlu diye bir şey görmemiz mümkün olmaz. Evet abi bunu kendimizden kaldıracağız. Yani bu demek değil ki her türlü edepsizlik yapacak yapılacak e, bu gibi bir hayat tarzı benimsenecek değil ama ayıp diye bir şeyin varlığı bizi bağlamayacak. Sınırlamayacak. Çünkü <gülüyor> gerçek varlığımızın hakkın varlığı olduğunu idrak etmişsek eğer, kendimizi sınırlamamız mümkün değil. Yani herhangi bir sınır koymamız mümkün değil. Çünkü ne diyor? Allah'a yaptığından sual olmaz sual sorulmaz. O da kimseye e, cevap vermez. Hesap vermez. Yaptığından sual olunmaz. Hikmetinden sual olunmaz denir. İşte en azından ilim yolu olarak bunu bilirsek, alemdeki varlığın hakkın varlığı olduğunu ve alemde tek varlığın hüküm sürdüğünü idrak etmiş olursak tek varlıkta olan her şey tektir. Dolayısıyla Tek olan bir şey neye göre ayıp veya ayıp olmayan iyi veya kötü hükmüyle belirlenecektir? Eğer varlık tek olduğu kabul ediliyorsa ki bu böyle bunun dışında başka bir şey yok. O halde netice ne çıkar? Dilediğini yapıyor demektir. O da tabii ki dilediğini yapmakta serbesttir sorulmaz değil de eğer sen haktan sorabilecek düzeye geldiyse sor. Yoksa o düzeye gelmedikten sonra sormaya ne yüzüm var? Olmaz. Evet. O olmuyor. Evet. Sormak neymiş? Sen varsak değil mi? Yok. Ama ne diyor? Mutmain olmak için yapıyorum ya Yarab yarabbim. Hazreti İbrahim Hazreti Musa şey, şeyler var ya yani. i̇şte, hakikaten o farkında açığa çıksın. İşte yani. beşeriyetiyle e, hüküm ve karar verildiği zaman bu hayal ve vehim hükmünde verilen bir karardır. Hayale ve vehme göre tabii ki iyilikler, kötülükler, ayıplar, noksanlar hepsi mevcuttur. Bunlar niye göre mevcuttur? Kişilerin birbirlerine olan göreceliklerine karşı birbirlerine göre olan Mesela bir e, bir kişinin <gülüyor> bir mahallenin tecellisi bir başka isim altındadır. Mesela bir mahallede adalet isminin tecellisi vardır. Adil hükmünün tecellisi vardır. Bir mahallede de mudille hükmünün tecellisi vardır. Adil hükmüyle zuhura gelen, mudille bahane bulamaz, mudille e, şeye gelen, zuhura gelen de adille meydana gelene herhangi bir taltifte bulunamaz. Evet her ismin muhakkak kendine has bir zuhur mahalli olacak. İşte hangi mahalle, hangi ismin tesiri altında meydana gelmişse onu istese de istemese de ortaya çıkar çıkaracaktır. Hani, Kul <gül> diyor ya Kul küllün ya'meli ala şakileti Her şey kendisi şakiline göre yani kendi mevcudiyetinin gerektirdiği şekilde ortaya çıkar. İşte Eğer biz bunları bu şekilde e, düşünür, bilir, itirak edersek ortada hiçbir suç, abes, kötü, çirkin bir şey göremeyiz ve de bu şekilde rahat ederiz. <gülüyor> rahat ederiz. Bundan daha rahatlık olmaz yani bizim de zaten. Eğer fiillerin birimlerden çıktığını düşünürsek, biz de birim kendimizi kabul ederek birimlerden çıktığını düşünürsek o zaman rahatsızların rahatsızlığının en büyük bizdedir ve bir ömür boyu da suh vermemiz mümkün olmaz. İşte suh dedikleri budur zaten. Yani varlıkta hakkın varlığını müşahede edip abes kötü çirkin bir şey görünmektir. İşte bunları bırakırsan şartı bu bakın. İmkan aleminden vücub alemine gidebilir. <gülüyor> imkan aleminden yüzüp alemine gitmesidir. İmkan alemi denilen alem bu kesret alemi diye belirtilen fiiller alemi diye belirtilen mümkinat alemi sonradan meydana gelmiş olarak belirtilen alemin ifadesi imkan alemi olarak. İşte buradaki düşünceyi toplayabilirse bir kişi yani vahdet hükmünü ortaya getirebilirse tevhid ve vahdet hükmünü fiiller alemindeki tevhid-i efali tamamlayabilirse ki işte dev-i, devi halin tamamlanması için de bunlar gerekli. Ayıp noksan, kusur görmemek gerekli. İşte ancak bunları <gülüyor> meydana getirdikten sonra vücut alemine gitmesi <gülüyor> mümkün olur. Yani hakkın gerçek varlığına gitmesi. Bir, bir diğer deyimle kendi varlığına geçebilmesi ancak bunları bırakmakla olur. Ki bu da manevi bir yolculuktur. Birlik aleminden bu aleme nasıl geldiyse, <gülüyor> bu sefer de ters yüzüne gider, konakları aşağı aşağı nihayet hakikatte birlik alemine varır ve kamil insan olur. İşte bunları idrak, ederken, çalış, idrak etmeye çalışırken, geçirmiş olduğu bütün düşünce savhaları, yapmış olduğu fiiller, ibadetler yol hükmünde olan çalışmalardır. Bunları kemale erdikten sonra Kemale erdirdikten sonra Ve kendi hakikatinde idrak ettikten sonra Kamil insan olmuş olur İnsan bu varlığa gelirken Başından neler geçti Nasıl doğdu Önce onu bil Şimdi kısaca bunu anlattıktan sonra Yol ehlinin, yol halinin durumlarını anlatıyor Evvela Cemaat halindeydi Sonra izafi ruhla bilgi sahibi oldu. Derken hakkın kudretiyle harekete geldi. Sonra da hakkın ihsanıyla dilediğini yapar bir hal aldı. Evvela cemat halindeydi. Hani maden halindeydi. Hareket etmeyen bir varlık halindeydi. Aynı zamanda alemden de bahsediyor. Sonra izafi ruhla bilgi sahibi oldu. Hani benlik diye verdiler ya izafi olarak bir ruh ruhun var, bir bedenin var olarak kabul ediyor kendisini insan baştan. İşte bu izafi ruhla bir bilgi sahibi oldu. Derken hak kudretiyle harekete geldi. Sonra da hakkın ihsanı ile dilediğini yapar bir hal aldı. İşte hakkın kudretiyle harekete geldi demesi kendi beyninin kamil bir hale gelip düşünceye başlaması, gerçek idrak yönüyle meselelere bakmaya başlaması ve de dilediği işi yapar hale gelmesi. Hayat, ilim, irade, kudret, semih, basar gibi sıfatların kendinde meydana gelmesi ve bunları kullanıyor hale çıkartması. Doğdu. Çocukluk çağında tekrar bu alemi duydu. Gördü. Bu aleme ait du duygularla, kuruntular onda açıkça meydana geldi. İşte doğdu ailesinden ve çevresinden aldığı şartlanmalarla, kendine hakkın dışında bir varlığı zannetmesiyle, böyle duygularla, kuruntular hükmünde hayatını sürdürmeye başladı ve bunlar kendisinde apaçık olarak belli oldu, meydana çıktı. İnsan da bu cüz'i şeyler bir araya gelince, bu cüz'iler aleminden küller alemine yürüdü. İşte ancak, bütün yönleriyle insanda hakkın varlığının zuhura çıkması ve bunlar cüzler halinde zuhura çıkması cüzler halinde zuhura çıkarak bunların tamamının meydana gelmesi insanda dolayısıyla böylece bunları bulup küller alemine geçmesi külli olan aleme geçmesi ve bu şekilde oraya yürüdü onda kızgınlık ve hırs meydana geldi onlardan da nekeslik ve unlanma hasıl oldu. İşte insanın beşeri sıfatlarını böylece sayıyor. Kötü sıfatlar meydana çıktı. Derken şeytandan, canavardan daha kötü bir hale geldi. İşte ee, hayvan hayvanlığını aklıyla yapmaz. Yani bilinciyle yapmaz. Hak orada neyi dilemişse o onu zuhra getirir ve böylece de mesuliyeti olmaz. Ama insan melek ve hayvan arası bir varlık olduğu için hem melekiyeti hem hayvaniyeti hem de gerçek insaniyeti hem de gerçek insaniyeti ortaya koyması bakımından bütün varlıkların üstünde bir güce sahip. İşte insan kendindeki melekiyet ve insanlık güçlerini idrak edemezse, sadece hayvani yöndeki güçleriyle hayatını sürdürürse, işte bu diğer hayvanların çok altında bir hayat yaşamış olur. Çünkü diğer hayvanlar onları tabi olarak ortaya koyar ve de mesuliyetleri yoktur yaptığı işlerde. Ama insanda beyin olması dolayısıyla, müdrike sahibi olması dolayısıyla, ve de bilinçli olması, da, olması dolayısıyla bu durumda hayatını devamlı olarak sürdürürse hayvanlardan da aşağı olur. Yani kel ennam bel edal hükmüne girmiş olur. Ne diyordu hani? Hayvan bilgisizliğiyle kurtuldu. Melek de bilgisiyle kurtuldu. İnsan da iki istidara arasında kocaladı, kaldı gitti. <gülüyor> Bu insanlık noktası mutlak varlığa nazaran en aşağı noktadır. İşte beşer hükmüyle yaşandığı yer mutlak noktaya göre en aşağı noktadır. Yani bundan daha tenezzülü olmaz. Ama çünkü birlik noktasının tam karşılığıdır eğer insan o noktaya inmemiş olsa, inememiş olsa, vahdeti idrak etmesi mümkün olmaz. Ancak oraya inmek suretiyle birlik noktasının karşısına gelmek suretiyle aynalı hükmü meydana gelir. İşte şimdi diyelim ki bir çember olarak bunu düşünelim. Hak yukarıda uluhiyet halinde bir e, yarım tur çiziyor tam karşıya iniyor. Buradan sonra, deminden beri anlattığı şey, tekrar seyrini sürdürüyor, hakkani hale geliyor. Lübbülüb'de de bahsettiği gibi üçüncü tura geçtiği zaman tekrar buraya iniyor. İşte buraya inmesi, artık bu taraftan değil de onun bu taraftan inmesidir. İşte bu bir yerde gavsiyet makamını anlatır. Gavsiyet makamı ile beşeriyet makamı birbirine o kadar yakın bir mahaldir ki, bunların ikisini birbirinden ayırmak çok zor olur. Mümkün olmaz. Zındıklık <gülüyor> işte çemberi yukarıda bir nokta olarak düşünürsek şu taraftan inen beşeriyet hükmüyle inmiş olur bir taraftan inen de hakkaniyet hükmüyle nüzul etmiş olur. Hani hakkani varlığıyla nüzul etmiş olur. Dolayısıyla hakkani varlığı ve beşeriyet o kadar yakındır ki birbirine bunları birbirinden ayırmak mümkün olmaz. İçişe bir adet. İşte birlik noktasının tam karşılığıdır. Dilersek biz buna yukarıdan olarak tam karşılığıdır deriz. Dilersek aşağıdan olarak tam iç içe yan yana karşı karşıyadır deriz. İkisini de kapsamını alır. Bu kötü işler yüzünden çeşitli bir çokluk alemi zuhur etti. İşte kötü diye bahsedilen işlerden yani ne oldu? Bir kısmı iyi bir kısmı kötü olarak bahsedildi Oradaki fiillerden. Ama bunlar kime göre bahsedildi? Vehim ile hayatını sürdüren varlıklara göre kötü ve iyilik hükmü ortaya getirildi. Onlar da ancak bunlara uymak suretiyle kendilerini kurtarıyorlar. Orada yerinde bunların hepsi geçerli, geçersiz değil. Ama tevhid ve vahdet yolunda olan kimselerin bu işlerin kaynağını bilmesi lazım. Nereden geliyor, işin geliyor, bu kötü diye bildiğimiz şeyin aslı nedir? Kötü hükmü nereye kadar sürer? Nerede biter? Nerede başlar? Bunların hepsinin sınırlarını ve neticelerini bilmesi gerekiyor. İşte bunların varlığıyla fiiller alev meydana çıkıyor. Eğer kötülükler diye bildiğimiz fiiller olmamış olsa, ortada sadece iyilikler diye bilinen şeyler olmuş olsa ne olacak? Hakkın e, esmaları zora gelmeyecek. Dolayısıyla bizler de kendimizi tanıyamayacağız. Eksik kalacağız. Hakta da Eksiklik noksanlık diye bir şeyin olması söz konusu olmaz. İşte bu çeşitlilik ve çokluk alemi zuhur etti. İnsan da ilk alem olan birlik alemiyle tam karşı karşıya geldi. Böylece zuhurun da sonu oldu. Hakkın varlığı ile tam karşı karşıya geldi. Onun karşısına gelecek artık daha başka bir varlık olmadığı için zuhurun sonu oldu. Yani bundan sonra daha gelecek diye beklenen bir şey yok. Olamaz zaten çünkü her şey olmuş bitmiştir. Eğer bu tuzağa tutulup kalırsa bu hayvan sıfatlarından kurtulamazsa azgınlık ve sapıklıkta hayvandan da aşağı olur. Eğer hani demin bahsediyorum ki ya, yani kötülük eksik nopsan diye şeyleri görmeyeceğiz. Ama eğer biz bunları görür halde hayatımızı sürdürürsek ve de bu hükümlerin kapsamına girersek azgınlık ve sapıklık da hayvandan da aşağı olur. Çünkü iman edilen yerde yani iki varlığın söz konusu olduğu... Ve iki varlığın birinin birine iman ettiği yerde bunların hepsi geçerlidir. Yani iyilikler, kötülükler hepsi geçerlidir. Ve de kötülük diye bilinen fiilleri kendinden kaldırması gereklidir. Ancak öyle kurtarır kendisini. Ama hak yolunda olan bir varlık bunların hepsini kabullenmesi gerekir. Yok eğer can aleminden bir nura kavuşur, Cezbe yani tecelli feyzine nail olur yahut da tecellinin aksi olarak bir kat'i delil elde eder de Gönlü hak sırrına sırdaş olursa geldiği yoldan geri dönebilir, aslına ulaşır. Can aleminden bir nure kavuşur, cezbe feyzine nail olur. Şimdi can aleminden demesi kendi gerçek varlığının kendine açılmaya başlaması hükmedir. Ve bu yoldan kendine bir cezbe gelirse, bu cezbe feyiz olarak kendine gelirse bu işlerin hakikatine nail olmuş olur. Yani sadece dışarıdan çalışmasıyla bu işin yürümesi kâfi değil demek istiyor. Bu çalışmanın neticesinde tabii oluşacaktır zaten bu. Yani tabii neticesinde bu çalışmada. Cezbe dendiği zaman biz bu e, bazı şeyler oluşacak gibi, harekete geçeceğiz gibi falan diye düşünürüz. cazibedir. Ve de bu, bu cezbe demek devamlı hatırında kendi varlığını tutmaktır. <gülüyor> yani, dışarıda ayrı ayrı varlıklar görüşünden kurtulup tek varlığı <gülüyor> devamlı idrak olarak yaşamaktır. idrakinde olarak yaşamaktır. Ya, onun ölçü Ölçüyor Ölçü o zaten. Tabii. İşte insanda bunun vuruntusu olur zaman zaman. Tabii. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun, sizler de sağ olun. Allah kolaylık versin inşallah. Şey. <gülüyor> Yahut da cezbenin aksi olarak bir kat'i delil elde ederse, işte bu kat'i delil dediği, yani gözüyle bir şeyi görüp müşahede etmesi ama dışarıdan olan başka bir şey değil, yani bu gözünün gördüğü herhangi bir şeyi, şeyin gerçekliğini idrak etmesi. Hani lübü sonunda beş görüş vardı ya, işte o görüşlerden biriyle baktığı zaman, kat'i delildir onun elindeki. Hani bir şey görmem ki onun akabinde hemen hakkı görmeyeyim. İşte bundan daha büyük delil olur mu? Bir şey görmem ki ondan evvel hakkı görmeyeyim. Bir şey görmem ki onun içinde hakkı görmeyeyim. Ya, ne diyor? Allah derim diyor. Ha, diğeri de Allah diyor sadece yerde Allah derim diyor. İşte bunlardan bir katiy diyelim olur mu? Şimdi halveti dedikleri doğrudan <gülüyor> Cenab-ı baresiyle alıp kendinden indirici yani değisi sevsi, değisiyle yüksekten aşağı doğru cemeti cemeti ve cemeti tarikatına esası veriyor. Yani. Şu onlar da kendilerine göre bir izah tarzı getirmişler. Şimdi dedik ya artık biz dediğimiz <gülüyor> hani Bütün kayıtlardan geçtik. Hani ne diyor, e, yolcuların defter başı ol diye geçiyordu ya, hani mezhep kaydından beri ol, tarikat kaydından beri ol diye. Neticede bütün tarikat ve mezheplerin getirmek istediği nokta varlık, vahdet, birlik noktasıdır. Artık buraya geldikten sonra tabii ki onların hepsinden yararlanacak insan, yani hangi tarafı ilerlemiş ise oradan yararlanacak. Ama bunların artık birinin tesirinde kalmamak gerekir. Eğer bunların tesirinde kalınıyorsa esma düzeyi yaşantısı mevcuttur. Ve bunu aşmak gerekiyorsa, gerekiliyorsa tabii ki onun sınırlarını aşması gerekir. Gönlü hak sırrına sırdaş olursa geldiği yoldan geri dönebilir. Aslına ulaşır. Bu mesele yani şu mesele gerçekten çok önemli bir mesele. Eğer gönlü hak sırrına sırdaş olursa geldiği yol, yoldan geri dönebilir, aslına ulaşır. Şimdi bir salik diyelim. Bir mürit hayatını sürdürüyor bu işler içerisinde ve neticede kendi varlığının, hakkın varlığı olduğunu idrak etmek suretiyle belirli bir konuma, belirli bir noktaya geliyor. Buraya kadar <gülüyor> yükselmesi uruç denilen hadise. Bundan sonra tekrar yeryüzüne inmesi, yani beşeriyetine dönmesi nüzul de düzül denilen hali, tecelli denilen hali meydana geçiyor. İşte birine halveti, birine celveti mi diyorlar bu şekilde onunla. <gülüyor> Şimdi şurada yalnız ince bir mesele var. Şimdi yukarıya doğru uruc ettiğinde o mahal eğer urucunu tamamladıysa artık onun mahalli kalmaz. Neydi oranın hali? Yani fenafillah hali deniyordu. diye. Aslında fenafillah sözü bile e, bağlayıcı bir söz, Kayıtlı bir söz. Hatta fani olma. Yani kendi varlığı var da kişinin o varlığı hakta fani edici. Bu da geçersiz bir sözdür ama <gülüyor> belirli bir meseleyi yani idrak safhasına çıkarmak için fena filah bakabilah hükmü hükümlerini getirmişler evet. ortaya. Şimdi hı, o dönüşte şimdi o varlık hakta fani olduktan sonra yani fena filaha olduktan sonra artık o varlığın kendine has varlığı diye bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Yani evvelce bildiğimiz su su su varlıktır, su su su hükmü bir varlıktır diye bildiğimiz varlık hatta fani olduktan sonra artık ondan eser kalmamıştır. Yani evvelce o olan ondan beyin hükmüyle yaşayan ondan batı gitti. İşte o ayet bunu da belirtir. Ondan eser kalmamıştır. O bitti. Eğer bitmemişse, eser kalmışsa, zerre kadar ondan bir varlık kalmışsa, o daha henüz bitmemiş demektir. Kendine as beyninde küçücük bir istifam varsa, benim benlik diye aklımda beyninde yaşantısında bir istifam varsa, o daha bitmemiştir. Seyri tamamlanmıştır Birinci seyretir. Bunlar bittiğinde kabul ederim böyle bir durum meydana geldi ve o kişinin kişiliği tamamen ortadan kalktı. Heh. İşte artık onun tekrar dünyaya dönmesi, herhangi bir şeye dönmesi diye zaten bir şey söz konusu olmaz. Hak dilerse, murad ederse onu isterse gönderir. aşağıya gönderir. Heh. İşte bu aşağıya dönmesi o kişinin tekrar geldi demesi denmesi değildir. Anladın O bitti, giden gitti. Ama gelen var. Ha sorumu buyur. Ha gelen? Murat gül, gene de gelecek. E, Yok, onun demek istediği diyor. O soru. Tamam, orası öyle. Sor diye bir şey yok ama görev var neyse yani beşeriyetteki sorumluluk yok onu Şimdi giden gitti tamam mı? O bitti yok oldu artık onun geriye dönmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Gerçekten fena fillah hükmüne gelmiş olan bir varlığın tekrar beşeriye hükmüne geçip de beşer olarak yaşaması söz konusu değil. O yandı bitti çünkü kül oldu gitti. Ama peki yine birisi var o kim? Peki o nedir? amirleşti. Kemalat kurdu. Ee, burada kalsın ondan faydalanması faydalanılması lazım. lazım. <gülüyor> i̇şte. işte o gelen içindisi. O gelen artık o giden değil. Giden gitti. Giden gitti. Onun gelmesi mümkün değil. Ama bir gelen var. İşte Ha ...o surete bürünerek ortaya gelir. Gerçekten burası bilinmesi ve idrak edilmesi çok mühim bir yorumlar. <gülüyor> Biz zannederiz ki giden gene geldi. Yok giden gelmez. Gelemez ki. <gülüyor> Yok ki. Nereye gelsin? Ama o surette, o bedende, o görünüşte birisi geldi. iyiyle geldi. Gerçi çok Onu da Gönlü hak sırrına sırdaş olursa geldiği yoldan geri dönebilir, aslına ulaşır. Yani ortadan kalkan şey onun hayalinde ve zannettiği kendi birimsel varlığıdır o kalktıktan sonra varlık hakkın varlığı zaten. Başka varlık değil ki. Cezbeyle yahut katî delille yakîne erer, gerçek imana yoldur. Bu kadar uğraştık, daha iman sahibi olamadık. <gülüyor> <gülüyor> imanın yeri oradan başlıyor işte. Gerçek imanın nasıl bir şey olduğunu eğer biz tümüyle, tamamıyla anlayabilsek geçenlere çok ağlarız. Yani geçen zamanlarımıza çok ağlarız. Cezbeyle yahut kat'i delille yakine erer. Buradaki yakin, aynel yakin. Daha evvelkiler seyir halindeyken, ilmel yakin. İlmel yakinin nedircisi hakkal yakin. Hakkal yakin de kendini artık hak olarak muşahede etmektir. Yani tamamen beşeri vasıflarından sıyrılıp kendinin gerçekten ve aleminde tek bir varlık olduğunu ve kendi varlığı olduğunu idrak etmesi. Hakka'l-yakîn. Ayn-el-yakîn değil de. <gülüyor> Heh, Dediği o işte. El-yakîn nedir diyor ya? El-yakîn huve'l-hak. Yakîn zatıyla, sıfatıyla, efaliyle, esmasıyla haktır. Sümme leterevunnehe aynı el yakîn Yer, yemezim, yer. Onlar el yakîn olarak o ateşi müşahede edeceklerdir. Bunu biz anlıyoruz ki cehennem karşımıza getirildiği zaman cehennemi göreceğiz. Değil. Buradaki bu yaşantının nasıl şiddetli bir yaşantı olduğunu el yakîn göreceğiz. Ki bu şekilde olursa ancak nefsimizden geçebiliriz. Başka türlü benliğimizden kurtulmamız da mümkün değil. Orada ya, yaşamıyor Burada yaşanacak. Burada yaşanması orada yaşanacak. O oradaki çok müthiş bir yaşantı. Buraya göre buraya göre hiç kabili kıyas değil. Sünne etavennehe aynel yakîn aynel yakîn olarak göreceksiniz diyor. Sonra yani hadiseler zuredecek de sonra da aynel yakîn olarak göreceksiniz. Ayet diyor Şümeletüs elünle yeme izin Sonra da size verilen nimetlerden sorulacaksınız. Diyor. Ne nimet Nisah. Bu nimetin en büyüğü de hayat nimeti. Bir bunun üstündeki e, nimet de hakkın o mahalde mevcudiyeti olması nimeti. Değerini bir sorusu başımızda uçuşacak. İşte böylece katli delille yakini gerçek imana yoldur.